Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah, selamu aleyküm. Bakıy-ül Garkat'ta, yani bugünkü ismiyle Medine mezarlığı, Cennetül ül Müslümanlar için dua ettiği gibi, Uhud şehitleri için de dua ve istiğfarda bulunması, af dilemesi, Resulullah Aleyhisselam'a Allah tarafından emredilmişti. Kıymetli incimiz, Mürşidimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Bir gün Uhud'a gitti. Uhud şehitleri için dua etti. Sonra dönüp minbere çıktı. Ölülere ve dirilere veda eder gibi buyurdu ki, Ben sizin Kevser havuzuna ilk erişeniniz, Karşıyalanınız olacağım. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Vallahi, ben sizin için, Benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmuyorum. Fakat, ben sizin için, Dünyaya kapılır, ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum buyurmuştu. Kıymetli incimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam hazretleri, şu son kısımdaki nasihati dünyaya olan arzu sebebiyle birbirinizi kırıp geçirirsiniz uyarısını Veda hacında, Arafat'ta üzerine basa basa tekrarlamıştı. Sonra Müzdelife'de sonra Mina'da sonra hac dönüşünde Medine yolunda ve sonrasında Medine'de bulunduğu vefatına kadar geri kalan süreç içerisinde hastalığı döneminde bir iki defa ayağa kalkıp minbere çıktığında da aynı uyarıda bulunmuştu işte bu uyarıya kulak verirsek, bulunduğumuz her yerde, yaşadığımız her ortamda, ilahi kelimatullahın hatırına, şehadet şerbeti bizi bulur. Aksi halde, bulunduğumuz yer Mekke olsa, gideceğimiz yer Medine olsa, mücadelemiz aksa olsa, mındar olmamak elle mi olur? Niyetimizi ve amelimizi, Azim ve gayretimizi Kur'an'ın ışığında, Nebi Aleyhisselam'ın mürşitliğinde, Eshab-ı Kiram'ın rehberliğinde hayatımıza aktarmak, En kıymetli sermaye olan ömür sermayemizi israf etmemenin en önemli çözüm çaresi değil midir? Abdullah Zülbicadeyn vardı sevgili kardeşlerim. Müzeynilerdendi. Eski adı Abdulluza, babası oğluna hiçbir mal bırakmaksızın ölmüş. Abdullah yani Abdulluza, malsız bir yetim. Böylece zengin olan amcası, onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmış. Kendisinin devesi ve hatta kölesi bile varmış. Abdullah yani Abdulluza, Müzeynelilerin dağlarında Verka Dağı'nda oturuyordu. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olup kendisini şirkten kurtarmak istemişse de babası yerinde olan müşrik amcası yüzünden buna muvaffak olamamıştı. Yıllar gelip geçiyordu, bütün savaşlar, cihatlar, gazalar gelip geçiyordu. Resulullah aleyhisselam Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman Abdullah yani Abdullah uzza amcasına ey amca ben senin Müslüman olmanı hep bekledim tuttum senin hala Muhammed'i arri ettiğini göremiyorum bari benim Müslüman olmama izin versen dedi amcası eğer sen Muhammed'e tabi olacak olursan, Üzerindeki elbiseye varıncaya kadar, Sana vermiş olduğum şeylerden hiçbirini, Senin elinde bırakmam. Hepsini çeker, alırım senden dedi. Abdullah yani Abdüluzza, Ben amca, ben, Vallahi Muhammed'e tabi ve Müslüman oldum. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmam, taşa puta tapmayı bıraktım bile. Ellerimdekileri gelince, ellerimdekilerin hepsini al, sana kalmış. Amcası Abdullah'ın bu tepkisini hiç beklemiyordu çünkü hiç böyle bir itirazı olmamıştı. Abdullah'ın bu kıyamı, diklenmeden dik duruşu, asilce davasını, sahiplenişi, Amcasını şok uğratmıştı. Abdullah'ın yani Abdül'ü Uzza'nın elindeki her şeyi geri aldı. Hatta üzerindeki elbiseyi bile soydu. Abdullah yani Abdül'ü Uzza çıplak kaldı. Hemen annesinin yanına gitti. Annesi yollu kalın kilimini iki parçaya ayırmıştı. Abdullah onun yarısını belinden yukarısına, yarısını da belinden aşağısına tuttu. Kendisinin müslümanlığına engel olmak için, kendisini sıkıştırmaya kalkan kavminden de yakasını kurtararak Allah Resulüne kaçtı. Şu anda kaçmayı çok arzuladığımız... Medine'sinde mescidinin huzurunda Babu Selamdan Selam'dan girdiğimizdeki birkaç sahalliselik selamlama anında bile o oh anın ruhları dirilten manevi lezzetini arzuladığımız ve bugün Yesrebi Medine kılan kutlu minberinin oraya varmayı, suf ve ehlinden olmayı dizinin dibine diz çöküp sahabesi olmaya arzuladığımız kutlu elçiye kaçtı. Medine'ye gelince seher vaktine kadar mescitte yattı. Allah Resulü aleyhisselam sabah namazını kıldırdı ve cemaat arasındakilere göz gezdirip evine döneceği sırada onu gördü. Sen kimsin diye sordu. Kendisinin kimlerden olduğunu anlattı Abdullah. Ben Abdül'uzza'yım dedi. Resulullah aleyhisselam hayır hayır sen Abdül'uzza değilsin. Sen, Abdullah Zülbicadeyn'sin. İki parçalı, iki kilimli olan Allah'ın kulusun, Uzza'nın kulu değilsin. Hadi, bana yakın yerde bulun. Sık sık yanıma gel, git, buyurdu. İmrenilecek güzel zat Abdullah Zülbicadeyn, Medine'de evi barkı bulunmayan, mescidin sufasında yatıp kalkan, Eshab-ı içerisine işte böylece dahil oldu. Mal, mülk, makam sevdasıyla birbirine girip davasına ihanet eden, mücahitken müteahhitliği seçen, masa, nisa, kasa sevdasıyla davasına ve sonra nefsine ve sonra Rabbine karşı yarı yolda bırakan kişi, Abdullah Zülbicade'ni nasıl anlayabilir? Masa, nisa ve kasa'ya olan sevdamızla, Terk ettiğimiz değerler, Abdullah Zülbicadeyn'in zaten elinde olduğu halde terk ettiğiydi. Abdullah Zülbicadeyn, konuklar arasında bulunur, Kur'an-ı Kerim'i öğrenirdi. Kur'an-ı Kerim'den birçok sureleri okuyup ezberlemişti. Sesi de kendisi gibi gür sesliydi. Kıraatte teşbih ve tekbirlerde sesini yükseltirdi. Hazreti Ömer bir keresinde, ''Ya Resulallah, şu bedeviyi görmüyor musun? Kur'an'ı okurken sesini nasıl yükseltip halkın kıraatine engel oluyor?'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Bırak onu kendi haline ey Ömer, o Allah'a ve Allah'ın Resulüne muhacir olarak çıkıp gelmiştir. O evvahlardan Allah'a çok yalvarıcı olan, Allah aşkıyla yanıp duranlardan biridir buyurdu. Ukba bin Amirul Cühenide Resulullah Aleyhisselam Abdullah Zülbicadeyn hakkında o evvahdır buyurmuştu. Çünkü o Kur'an okurken Yüce Allah'ı çok anan, duada sesini yükselten bir kimseydi demiştir. Tebuk seferine hazırlanıldığı sırada gelip Müslüman olmuş ve Tebuk seferine de katılmıştır. ''Ya Resulallah, bana şehitlik vermesi için Allah'a dua eder misin?'' diye rica edince, Resulullah aleyhisselam, ''Ey Allah'ım, onun kanını kafirlere haram kıl.'' diyerek dua etti. Abdullah Zülbicadeyn, ''Ya Resulallah, ben, ben böyle istememiştim.'' dedi. Resulullah aleyhisselam, ''Sen, Allah yolunda gazaya çıkar. Humma, sıtma tutup seni öldürürse, sen şehitsindir. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa, sen yine şehitsindir. Gam çekme. Bunlardan hangisi olursa, gaza yolunda, Allah yolunda, şehitlik sana el verir, yeter buyurdu. Şehitleyin derece derece olmasına rağmen, Şehitliğin bir kanalından bir kapısından girmiş olurdu. Buyurulduğu gibi de Tebuk'te Humma'ya tutulup Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Mal mülk sevdasıyla insanlığa, yaratılışa, kardeşliğe, inancına, mutasıplığına, muhafazakarlığına, inancına ters düşenlerden ahir zaman sahabesi olabilir mi? Zaten ulaşılabilecek servete, mala mülke, Keyfe ulaştığı halde Allah ve Resulü için bunları terk edip şahadete koşan Abdullah zülbicadein bir olur mu? Allah anlamayı nasip etsin. İşte böyle dostlar. O yüzden kişinin çevresinde bulunduklarıyla Allah yolunun yardımcısı, kardeşi, yoldaşı olmak çok önemlidir. Hz. Ömer radiyallahu En Ensardan bir komşumla birlikte beni Ümeyye bin Zeydlerin yurdunda oturuyordum diyordu. Resulullah aleyhisselamın yanına bu komşumla nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner Resulullahın yanına gider, bir gün ben giderdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy vesairenin haberini komşuma getirirdim. O indiği zamanda böyle yapardı diyor. Böyle dostlarımız var mı çevremizde ya da şöyle diyelim, hep birilerinden beklemeye gerek yok, doğru da değil. Ben arkadaşıma böyle bir arkadaş mıyım, eşime, kardeşime, komşuma böyle bir kişi miyim diye nefsimizi sorarak, Bismillah deyip silkelenmenin vakti geldi ve geçiyor. Karanlığın ve zulmetin zirvede olduğu bir anda, insanlığın umutlarının tükendiği bir zamanda bütün ümitleri geldiği dava ile getiren kutlu elçimiz Resulullah Aleyhisselam'ın sahabesi Kur'an-ı Kerim ile Resul'ün mürşitliğinde aramışlardı, temizlemişler ki Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ı diğer peygamberleri de vasfettiği gibi ilim ve hikmeti öğretip talim etsinler. Ve geldikleri toplumları ve ümmetten ümmetleri hem şirkten hem fitneden hem cahillikten hem batıldan hem de tüm pisliklerden temizlesin diye zahiren ve batiren fiziken ve ahlaken ruhen ve bedenem diye gelmiş. Kur'an-ı Kerim 604 sayfa sevgili kardeşlerim. Günde bir sayfa okunsa 604 günde biter. Dikkatlice okunursa 3 dakikada biter. Günde iki sayfa okunsa, 302 günde biter. Dikkatlice okunursa, bu okunan iki sayfa günde, 6 dakikada biter. Sevgili kardeşlerim, günde üç sayfa Kur'an okunsa, 201.3 günde biter. O okunan üç sayfa dikkatlice okunursa, 9 dakikada biter. Günde dört sayfa Kur'an okunsa, 151 günde biter. Dikkatlice Kur'an bu 4 sayfa günde okunursa 12 dakikada biter. Günde 5 sayfa okunsa 120.8 günde biter. Bu da dikkatlice Kur'an okursa günde 5 sayfa olarak 15 dakikada biter. Günde 6 sayfa Kur'an okunsa 100.6 günde biter. Dikkatlice okunursa 18 dakikada biter. Günde 7 sayfa okunsa 86.2 günde biter. Dikkatlice okunursa, 21 dakikada biter. Günde 8 sayfa okunursa, 75.5 günde biter. Dikkatlice okunursa, 24 dakikada biter. Günde 9 sayfa okunursa, 67.1 günde biter. Dikkatlice okunursa, 27 dakikada biter. Günde 10 sayfa okunursa, 60 günde biter. Dikkatlice okunursa, 30 dakikada biter. Sevgili kardeşlerim, ibadetler Allah rızası için yapılır. Allah'tan başkası adına ibadet yapılamayacağı gibi, Allah rızası dışında başka bir amaçla da ibadet olmaz. Allah rızası için yapılan ibadetlerin maddi ve manevi hayatımız üzerinde sayısız olumlu etkileri var. Allah'ı anma vesilesi olan ibadetler, her şeyden önce müminlere Allah katında değer kazandırır. İmanımızın olgunlaşmasını, ruhlarımızın yücelmesini, kalplerimizde Allah sevgisinin yerleşip yeşermesini sağlar. Bizleri kötü düşüncelerden, her türlü zararlı alışkanlıklardan, günahlardan, fuhşiyattan, yanlış söz ve davranışlardan uzaklaştırıp ahlaki güzelliğe kavuşturur kalplerimizi çeşitli sıkıntılardan, üzüntülerden ve stresten korur. Gönüllerimize huzur ve mutluluk verir. Yaratılışta mevcut olan aşırı duygu ve eğilimlerimizi frenleyerek hayatımıza düzen, ahenk ve istikrar getirir ibadetler. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala her şeye gücü yeten ve tüm eksikliklerden uzak yüce muhteşem ve mükemmel yaratıcıdır. O bütün mükemmel vasıfları zatında, varlığında barındırır. Her şeye gücü yeten ve her canlıya rızkını veren O'dur. Rabbimiz biz kullarını her an gözetlemekte ve kullarının yaptıklarından en ince ayrıntısına kadar her şeyden haberdar olmaktadır. Rabbimiz içi dışı farklı olan ve ağızlarıyla inandık deyip kalben inanmayan münafıklara seslenir. Buna göre sözlerimizi gizlesek de, açıklasak da Allah hepsinden haberdardır bildirir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu konuya farklı şekillerde vurgu yapmıştır. Yüce Rabbimiz, bu kadar çok yer vermesinin sebeplerinden birini, biz kullarının gönüllerine Allah'ın bizi her an gördüğünü, inancını yerleştirmektir. Böylece bütün düşünce, inanç ve davranışlarımızda O'na layık bir kul olmamız mümkün olabilir. Rabbimiz öyle bir yaratıcıdır ki, O bizim gönlümüzün özünü bilir. Öyle ya! Yaratan yarattığı kullarının içini hiç bilmez mi? Lokman suresinde ve daha birçok sürede bu konu bir örnekle şöyle açıklanıyordu. Lokman aleyhisselam öğütlerine devam ederken, Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır, buyurur. Böylesine yüce bir yaratıcının huzurunda bizler nasıl günah işleyebilir ve başkalarının haklarına nasıl tecavüz edebiliriz ki? Madem ki o, bulunduğumuz yer neresi olursa olsun bizimle beraber... Madem ki, mücadele süresinde ifade ettiği gibi, dört kişinin fısıltı ile konuştuğu yerde beşincileri odur, öyleyse, gizli, açık konuştuğumuz her söze dikkat etmeli ve, hesabını veremeyeceğimiz söz ve hareketlerden uzak durmaya çalışmalıyız. Kaf suresinde, anolsun. insanı biz yarattık ve, Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız buyurulur. O bize bizden daha yakındır. Öyleyse biz unutsak da Allah her an bizimle beraberdir. Bize düşen, onun bizi her yerde gördüğüne içtenlikle inanarak sorumluluklarımızı yerine getirmek. Bizi gören birileri varken... Haramlardan uzak duruyor ama Yalnız başımıza olduğumuz zaman Bu haramlar işleyebiliyorsak Bu ayetleri gönlümüze bir daha okumalı Ve kendimize şöyle seslenmeliyiz sevgili kardeşlerim Ey nefsim Sen Allah'ın her an seni gördüğünü Ve nerede olursa olsun Yaptıklarından hesaba çekeceğini bilmez misin? O halde bizler, Allah'ın bizi her an gördüğüne ve gizli açık söylediklerimizi bildiğine inanmış kimseler olarak önce söz ve davranışlarımızla dürüst olmaya çalışmalı. Nerede olursak olalım, hakkaniyetten ve adaletten asla ayrılmamalıyız. Rabbimizle irtibatımızı sağlayan ibadetlerimizle ve insanlar arası ilişkilerimizde adalet, cömertlik, nezaket, tevazu ve hoşgörü gibi karşımızdaki insanlara huzur veren güzel ahlakımız ve herkesin güvenini kazanan dürüstlüğümüzle herkese örnek olmalıyız. Söylem değil, eylem adamı olunca adam olur insan. İşte sahabeyi diğerlerine fark ettiren, fark ettiren, ayıran şey oydu i̇bn Mübarek, Abdullah İbn-i Mübarek'e atfedilen sözdeki gibi sahabeler aramızdaki farkı tarif etmesini istediklerinde baş parmağını ağzına, serçe parmağını kalbine getirip aramızda bir karış fark var, onlar, biz ağzımızdan onlar gönüllerinden konuşuyordu, yaşıyordu dediği gibi. Ancak bu seviyeyi yakaladığımızda gerçek anlamda imanın ve kulluğun tadına varabiliriz. Gece gündüz gıybetin kötülüğünü bahsedip gıybet edersek nasıl örnek olacağız? kulakkının kötülüğünden bahsedip Resul'ün son sözlerinde bile aman kulakkı, aman kulakkı dediğini anlatacağız ama daha cümle bitermez kulakkını girecek olursak nasıl örnek olacağız? Rabbim hata, kusur ve yanlışlarımızı, ye ise ümitsizliğe kapılmadan ders almak için unutturmasın ki her halimizin şükrünü eda etmenin mahcubiyeti incelikle yüreğimizi kuşatsın sevgili kardeşlerim. Şükrü dilde bırakmayıp, fiille icra etme şuurundan mahrum bırakıp, ızdıraba düşürmesin. Rabbim, kişiye mazlumları, mustazafları, kimsesizleri, garipleri, zulme uğrayanları, haksızlığa terk edilenleri, yetim ve küsüz bırakılmışları, çaresiz ve devasız kalanları unutturmuşsa, kendini unutturmanın azabını dünyada yaşatmaya başlamış demektir Allah'ın kişiye dünyada kendisini unutturması kadar ağır bir ceza ve azap yoktur şu dünyada çünkü bu fani hayattaki unutma ebedi ahiretteki tüm azap ve cezaların sebebidir kişi bu halde ise düşünmeli ben ne yaptım ne yaptım ki Rabbim ruhumu, yüreğimi, aklımı ve hayatımı kendisine kabul etmedi ve zikrinden, şükründen, yakınlığından terk etti demeli ve sonra en acil ve en ivedi olarak telafi yoluna girip hem dünya saadetini, mutluluğunu, huzurunu, neşesini ve afiyetini yakalamalı, hem de ebedi ahiret hayatını kurtarmalıdır. Sevgili kardeşlerim, birbirimize karşı hep şefkatli bir kardeşçe dua edelim. Bırakın artık şu dünyanın makam ve hırs kavgalarını, o kavga ettiğiniz miras için anne babanız sizin için çalıştı. birbiriniz vurun öldürün kırın diye değil, o mirası bırakmadan önce yemedi, biriktirdi, ''Aman evlatlarım harama düşmeden şu helalle yaşasınlar.'' diye. Bırakın artık komşunuzun gıybetini. Bırakın artık iş arkadaşınızın koltuğunu sarsmayı. Bırakın bunları. En çok sevmediğin kişi var ya sevgili kardeşim. Hani o dünyada en nefret ettiğiniz kişi var ya sevgili kardeşim. Hani o bir kaşık, su, bir kaşık suda boğacağım diye bazen haddi aşırı konuştuğunuz kişi var ya kardeşim. Sevgili kardeşim o bir gün ölecek. Ama unutma, sen de öleceksin. Hayat kısa, birbirimize hem şefkatli bir kardeşçe dua edelim, hem de merhametli ve naif bir anne-babanın sıcaklık ve yakınlığıyla destek çıkalım. Hayat kısa, dünya küçük, ömür anlık, Rabbim hata, kusur, isyan, günah ve zulmetle kararmaya yüz tutmuş, Nurullah'ın aynası ruhumuzu, affının enginliği, şefkat ve merhametinin yüceliği, Rabli'nin azametiyle, mübarek isimlerinin ve tecellilerinin sıcaklık ve yakınlığıyla nurlandırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hz. Ahmet, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın alemlere rahmet, merhamet olan hayatıyla, en güzel örnek ve tamamlayıcı ahlak olan yaşantısıyla bizleri onurlandırsın, yücelsin. Rabbim şu dakikaların ve onları seyran eden, dinleyen, şahit olan kardeşlerimi sevgisiyle yücelsin. Kalbi samimi duanın ve en temiz terennümlere katılan fiili duayla orantının en nadide rehberi sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şöyle dua etmişti ya. Allahümme inni a'udh bike mineşşikâk ve annifâk ve su'il ahlak Allahümme haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Yine demişti ya Allahümme ahsânta hâlkî fe ahsîn. Huluki, Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Bu dua, onun Rabbinden dilemiş olduğu bir örneklikti. Bu duaya fiili duasını da ekleyerek en güzel örnek olmanın sorumluluğunu fevkalade yerine getiriyordu. Sabır, sükunet ve naif bir ahlak yapısı için biraz zikir. Zikir, Allah'ı anmak. Kur'an ile, tesbih ile, namaz ile, ibadet ile, iyilik yapmak ile, Allah ile bağlantıyı sürdürmeyi sağlayan her fiil zikir. Bazen zikretmenin bir yerini tutup diğer yönünü unuttuk. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da Rabbim birkaç kez Hz. Adem'in ilk yaratıldığı zaman ile şeytanın karşı çıkışını anlatır. Kur'an okuyanlarınız veya tefsir veya mehal okuyanlarınız fark etmiştir. Bu sıkça tekrarlanan silsileye bir hikmet penceresi daha eklemek için şunu dikkate şu dikkate alakadarınızı çekmek istiyorum. Ayette kıyamet gününe kadar insanoğluna vesvese vererek doğru yoldan saptırmaya çalışacağını belirten şeytanın şu ifadesi çok önemli Araf suresi 17. ayette. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Araf suresi 17'de. Dikkat ettiniz mi? Çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Fark ettiniz değil mi? Şeytanın hedefi nankör ederek şükretmekten korpartmak. Şimdi çokça şükretmenin önemini ve gereğini tekrardan tazeleyelim. Bir yazıda şöyle ifade edilmiş, Görüldüğü gibi kibir, haset ve kıskançlığından ötürü kıyamete kadar tüm yaşamını insanları saptırmaya adamış olan şeytan, insanın şükürden uzaklaşmasını kendisi için yeterli ve büyük bir başarı olarak görüyor. Şeytanın bütün çabasının ana hedeflerinden birinin insanları şükürden alıp koymak olduğu dikkate alındığında, şükretmeyen bir kimsenin, Nasıl büyük bir sapkınlık içinde olduğu daha iyi anlaşılır. Şükür imtihanın bir parçası. Allah insana katından sayısız nimetler verir. Ona nasıl davranması gerektiğini bildirir ve onun bu nimetler karşısındaki tavrını dener. İnsan da artık ya şükredenlerden olur ya da nankörlerden. Bu durum insan suresi 2 ve 3. ayetlerdeki gibi şöyle bildirir. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık, onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona doğru yol gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör. Ayette, Denenmekte olan insanın iki yoldan birisini yani şükrü veya nankörlüğü seçeceği belirtilmiş. Dolayısıyla ayette, Şükretmenin imanla şükretmemenin ise küfürle eşit olduğu açıkça görülüyor. Azabın temelinde de şükretmemek var. Allah şükreden ve iman edenler için azabın söz konusu olduğunu müjdeliyor. Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir bilendir Nisa 147'de buyrulur. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah'ı bağışlayandır, esirgeyendir, Nahıl 18. ayetinde bildirildiği gibi. Allah'ın nimetlerini tek tek sayabilmek şöyle dursun, nimetleri sınıflara ayırarak saymak bile mümkün değil. Nimetin sınır olmadığına göre şükretmenin de bir sınırı yoktur. O halde insan sürekli bir şükür halinde bulunmalı, Allah'ın nimetini anmalı, hatırda tutmalı, kıymet bilmeli, anlamalı ve anlatmalıdır. Bazı kimseler şükretmek için kendilerine çok büyük, çok özel bir nimetin gelmesini ya da çok büyük bir sorunlarının hal olmasını beklerler. Oysa biraz dikkat edildiğinde insanın her anının nimet içinde geçtiğini görürüz. Hayatımız, sağlığımız, aklımız, şuurumuz... Duyularımız, görmemiz, işitmemiz, tatmamız, nefes aldığımız hava ve bunlara benzer sayısız nimet bize her an kesintisiz bir şekilde sunuluyor, sunuluyor. Bu nimetlerin ise her biri ayrı bir şükrü gerektiriyor sevgili kardeşlerim. Allah'ı anmasında, tefekküründe eksiklik olan kimseler, gaflet içinde oldukları için bu nimetlerin değerini onlara sahipken bilmez bunların şükrünü yapmaz ancak bu nimetler ellerinden alındığı zaman değerlerini anlar nankörlüklerinin cezasını çeker bir arkadaşım bugün dediği gibi hocam diş doktoruna gittim dişimi aradığı zaman dedi ki bana yine beni hatırladın değil mi dedi aramazsın sormazsın dişin aradı yine hatırladın beni değil mi dedi diyor evet hakikaten diş örneğindeki gibi dişimiz ağrımadan dişçiyi hatırlamayız ve benzeri örnekliklerdeki gibi şükür kavramı üzerinde tefekkürümüze ışık tutsun diye birkaç ayetle bu sohbetimizi noktalayalım. Nahıl 53 Nimet olarak size ulaşan ne varsa hepsi Allah'tandır. İbrahim 34 Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayamazsınız. İbrahim 17 Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım şiddetlidir Maide 23 Sizi yaratan size işitme duyusu gözler ve gönüller veren odur ne kadar da az şükrediyorsunuz Lokman 12 Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur Sebe 13 Çalışın, şükredin, şükür için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Furkan 62 O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Bakara 172 Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. İbrahim 5 Andolsun Musa'yı, kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır. Lokman 31 Görmüyor musun ki size ayetlerinden bazılarını göstermesi için gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Hiç şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır. Sebe 19 Onlarsa Rabbimiz seferlerimizin arasını aç,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 ancak çok şükredenlerin ulaştıkları kavrayış ve duyarlılık sayesinde anlaşılabilir. Nankör ve duyarsız kişilerse Allah'ın ayetlerinin hikmetlerini anlayamaz hatta bu ayetlerin farkına bile varamazlar. O zaman insanlığın tükenmeyen umudu Hz. Muhammed'in duasıyla bu özet konuyu tamamlayalım. Allah'ım! ımla zikrik ve şükrik ve husn ibadetik. Allah'ım seni anıp zikretmek nimetlerine şükretmek ve sana güzel kulluk etmek için bana yardım et. Hakkı paylaşmak da şükretmektir. Hakkı hakikati ve hakka götüren noktaları paylaşalım ki kazananlar olalım. Ya küfrün amcası, ya yolların Abdullah Zülbicadeyni olalım. Tercih bizim. Selam olsun. Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret edenlere, yönünü yolunu Allah'a çevirenlere, Allah'a hicret edenlere, Resulün yolunu izlemeye gayret edenlere, bir göz açı tık dünyaya geldik bir göz kapatacağız, dünyada yokuz, bunun şuuruyla yaşayanlara. Dünyayı imar, çevresini inşa, ve böylece ahireti ihya derdini güdenlere. Yakın dönemin fatihi, Selahaddin'i, Tarık'ı olacağım diye azmedenlere. Ümmü ümareleri, mus'abları, mu'azları, sadece görüntüleriyle değil, hayatlarıyla kendilerine, Hedef edinenlere Sloganı bırakıp Hakikati yaşayanlara Tebliğ yapıp Eyvallah deyip kaçmayan Tebliğden daha önemli tebliğin Temsiliyet olduğunu Unutmayanlara Öğüt üzerine öğüt vermekten çok Örnek üzerine Örnek olanlara Selam olsun Bu haftaki sohbetimizi de Tamamladık Bendenize www.adnansansör.com internet sitemden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Yeni eski tüm sohbetlerimize erişebilirsiniz. Duanızda olmak ümidiyle. Vesselamu Aleyküm.